Açık dergi. Çöp kodusu çok hayati bir konumuz. Ama şu var ki bu çöpler yazlıkçılar geldikten sonra artıyor. günübirlikçiler günübirlikçiler geldikten sonra artıyor. Bunları kim atıyor? Bunları çok atmıyor. Bunu biz atıyor. Biz adamızı bir kere başta temiz tutmalıyız arkadaşlar. Ada Belediyesi'nin personeli az. Onlardan Bunlar fazla işi şey beklemeyelim lütfen. Biz yapalım bu işi. Deniz kenarlarını biz topluyoruz. Arkasından geliyor yazlıkçılar rezil edip gidiyorlar. Ya sorun bizde kişi olarak biz atıyoruz. Çöp çıkarma saati diye bir şeyimiz zaten yok. Her zaman çöpün etrafı dolu. Temizleyecek çöpçü yok. Ama bizim korumamız lazım. Ondan sonra onlara dönüp de bir şey isteyelim. <gülüyor> bu kadar. Çöp konusunda ayrı bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi çöpümüzü biz yani herhangi bir çökü aldık yanımıza attık. Bu buradan götürüldü ve biz artık bunu görmüyoruz. Bu sorunun e, çözümü değil. Yani planet bir bütün. Ve biz bunu görmediğimiz takdirde o çöp sorunu ortadan kalkmış olmuyor. Bizim tüketmememiz gerekiyor bir şey belki ne bileyim ne alıyorsak onu büyük miktarlarda mümkün olduğu kadar paketsiz. Işte ne bileyim mesela sürekli torba tüketiyor. Şu bakkalardan mesela plastik torba almayı kesmeliyiz mesela. Ve aklımıza gelen her türlü çözüm. Yani ben bunu eklemek istedim. Ki. Şey şimdi Karenin söylediği şey bence çok önemli. Hani çöp sorunumuz var. Iki senedir de çöp topluyoruz Marta'da. Hep beraber çöpleri biz topladık Marta'da. İşte, e, demek istediği bir şey şu Kara. Aa, ben çok anlayayım. güzel bir şey söyledim. Mesela hani çöp üretmeyi de asgariye indirmek falan doğru bir mesele yani hani biz eyvallah tabii ki işte e, o çöpler vesaire gözümüzün önünde olmasın ama problemi bu çözmüyor. Şimdi şurayla birleştireceğim şimdi bu yaptığımız da bir yaşama kültürünün bir parçası ya yani farklı bir yaşama kültürü oluşturmanın bir parçası hani Açıkçası sadece belediyeye talepler üretmek e, taleplerimizi belirleyip söylemek yerine hani bu yaşama kültürünü de bir şekilde zenginleştirebiliriz. Yani bunların bir parçası aynen. Bir parçası şezlonglar vesaire. O da o da aslında aynı meselenin içerisinde. Açıkçası çöp üretmemeye çalışmak da bu meselenin içerisinde. Bir yaşama kültürü şimdi geçen forumda İmci ablanın söyledikleriyle bunu birleştirmek istiyorum. Çünkü o şey demişti. <gülüyor> birlikte neler yapabiliriz? Belki buraya bir şey koyabiliriz. İşte bir dernek kurabiliriz falan vesaireler. Onun içerisinde şey benzeri bir cümle vardı. Yani birlikte bir şeyler de üretebiliriz vesaire. Yani aslında yapmamız gereken galiba bu hepsini birleştirmek. Yani bu forumlar bir yaşama kültürünün ürünü. Bu yaşama kültürünün ürünü olarak işte bizim çöple olan ilişkimiz diyelim. Yani ne kadar çöp ürettiğimiz, üretmediğimiz. Ayrıca o beraber bir şey yapmak tabunun içinde. Mesela Kınalıada'daki o öneri çok güzel. Geri dönüşüm vesaireden bir şeyler üretmek. Hani bütün düşündüklerimizi de bu minimalde bir bir şekilde bir araya getirebiliriz. Bu sorunların hepsinin var olan sistemden kaynaklanmaktadır. Şimdi Büyükada'da Büyükada'daki Seferoğlu genelen adada oturanlar duymuştur. Ora şahsa ait, 3-5 kişiye ait bir yer idi. Oraya özel olarak turizm alanı için yasa çıkartıldı meclisten. Özel kişiye has yasa çıkartıldı. Ve 120 130 tane villa yapıldı oraya. Dikkatinizi çekerim. Buralara yapılmayacağının garantisi mi var? Kimler yapıyor, kimler oturuyor? Yani bizim bu doğada, doğanın bir parçası olmamıza rağmen siz kursunuz kul olmaya. Sizden çocuk doğacak, doğmuş. Çocuklarınız da kul olacak diye bizi bize bunu diyorlar. Bu gençler bu isyan etti. Ben de bunun için destekliyorum. Bu kulluğa, köleliğe, dünyayı yöneten sermaye ve işbirlikçilerine karşı çıkacağız ölümüne. Bedel ödemeden şey elde edilemez. Sağlık da öylesine Eğitimde öylesine, yaşamda öylesine. Neyse biraz aklıma. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Yok, önce biz bir söz ver sonra size vereceğim. Ee, az önce bu alkış konusunda tekrar bir e, arkadaşımız uyardı. Hani ilk toplantıda çok alkış patlattık burada. Atlar ürküyormuş arkadaşlar. Biz tabii hiç düşünemedik. Bir yandan bizim el hareketleri e, bizim için bir zorunluluk haline geldi. Biraz daha e, şey duygularımıza hakim olalım. Ee, bugün bir e, hükümet e, bir şey yaptırmış yani, böyle olarak, 25 dakikalık bir, bir video hazırlatmış. Bu video gezi olaylarında evet. e, karşı, şimdi karşı şimdi video yaptı. Böyle bir binlerce kizim on binlerce videolar, şey, gibi videolar var hepsi böyle gayet <gülüyor> amatör bir <gülüyor> bu diyorlar buna bu karşı şey gayet mesela profesyonel yani. reklamçılara hazırlanmış ee, bir video reklamçı olduğum için alakalı. bunun yani. çok profesyonel bir reklam işi olduğunu nasıl saniye saniye, saniye, saniye saniye görüntülerin tekrarları üzerinden evet. nasıl hapsalar işlenmeye için Açık yaratılmış bir mi? video olduğunu Hı, analiz edebiliyorum bir nefret söylemi. Ya o videoda da şunu fark ettim. Eee polislerin eee bir şekilde teşhis bir polis ve orada polislerin takip görüntüsü defalarca kez veriliyordu. E, bugün e, şiddet uygulayan polisleri başbakan her söyleminde sürekli destekliyor. Yani e, bu yapılan şeyler böyle mantıksız bir şekilde e, kuyruğu hiçbir bir şekilde bağırma çağırma değil. Yani buradaki stratejiyi görmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Buradaki strateji e, bir ikili yani bir ikiye bölme, bir iki kutup yaratıp bu iki kutubun bir tanesine sahip olmak gibi bir hedef var ve bu sürekli nefret söylemi üzerinden sağlanmaya çalışılan bir şey son zamanlarda biraz çok yani biz de bunu yapıyoruz mesela en son bilmiyorum yani ben mesela beklerdim üç kişinin ismi okun söylendi Taksim'de ölen insanlarla ilgili yani bunlar ee, bu süreç içerisinde ölen canlılar yani bu canın e, ırkına yaptığı işe falan hiçbir şeye bakmıyorum. Mesela keşke orada o ölen polis memurunun da ismi okursaydı. Yani çünkü ölmüş bir insan yani bir, bir insan hayattan gidiyor yani bir hayatın sonu. Bilmiyorum gerisi için neye inanıyorsunuz falan bilmiyorum ama yani e, katil polis. Sürekli böyle bir söylem e, sürekli böyle bir söylem e, daha da o yani şu an hükümetin yürütüş stratejiyi destekleyen bir şey. Ee, işte polisin e, ya da e, karşı olduğumuz insanları direkt dışlama durumu. Çünkü böyle bir ortam yaratılmaya çalışıyor ve böyle bir ortamda zaten kaybetmiş olan hükümet kazanacaktır. Bununla ilgili daha duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bununla ilgili ne yapılabilir diye düşünüyorum. Evet sinemalardan cingının bir kısmını duyduk çünkü birazdan Melis Bey'le burada olacak hatta şu anda yanımlı stüdyoda programını bekliyor ama ne dinlediğimizi de bir hatırlatmak lazım çünkü 8 dakikalık bir kayıttı. Burgazada'ya kulak verdik dün akşam Burgazada'da gerçekleşen iskelede gerçekleşen forumda e, alınan kararlar da demeyelim ama genel olarak konuşulan mevzuları biraz e, size aktarmaya çalıştık anladığımız kadarıyla e, daha çok yerel üzerinden gidiyor Burgazada'da da çoğu forumlarda da olduğu gibi ama son olarak arkadaşımızın söylediği de hep önemliydi aslında bir dayanışma duygusu yaratacaksa forumlar, bu dayanışma duygusunda beraber yaratacaksa eğer sanırım her türlü konuyu konuşmaya da açık olmalı her taraftaki forumlar açık dergi.